Metne girmeden önce, öncelikle Rabbimize hamdolsun ki, hamd edelim ki, bugün birçok insanın şehevi arzularının peşinde koştuğu, nefsine hoş gelen şeylerin ardına düştüğü bir dünyada yaşıyoruz, bir zamanda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun ki, hayatımızın bir bölümünü ilim öğrenmeye, ilim talep etmeye Bizleri, ayırmaya, bizleri ayırmak için muvaffak kılmış. Onun için çok hamd etmek gerekiyor. İşte bugün İstanbul'dayız, İstanbul'da yaşıyoruz. Birçok insan bugün bu akşam olacağı söylenen futbol karşılaşmasıyla, yatıp futbol karşılaşmasıyla kalkıyorlar. Gündemlerini, programlarını ona göre ayarlamışlar. İşlerinden, bunun için erkenden çıkıp evlerine yahut da o futbol karşılaşmasını seyretmek için Günahın işleneceği, e, haram olan şeylerin işleneceği yerlere doğru akın akın koşuyorlar. Zamanın fitnesi, yani belki bundan 100-200 yıl önceki insanlar şu hali görseler, bırakın dindar olanları, normal, işinde gücünde olan insanlar ne derlerdi? Ya derlerdi ki yani bunlar neyin peşinde koşuyorlar? Şekilleriyle, kılıklarıyla, kıyafetleriyle akıllı gözükseler de böyle binlerce insanın aynı anda bir şeye kitlenmesi ve faydası olmayan bir şeye kitlenmesi odaklanması. Elbette ki bir fitne allah Teala'nın bu insanların kalbine atmış olduğu, kalbine bırakmış olduğu bir fitnedir bu. Bizler Rabbimize öncelikle dua edelim ki bu fitneyi bizlerin kalbinden varsa eğer çıkarsın, alsın bu sevgiyi. Çünkü insanlar artık öyle bir derecede bu futbol müsabakalarını sever olmuşlar ki onunla sevinir, onunla mutlu olur, onunla üzülür hale gelmişler. Bu zamanın da fitnesi maalesef bu. Öbür taraftan şüphahata bakıyorsunuz. Yani yakın çevrenizde bile birilerinin şüphelere düşerek ayaklarının kaydığını görüyorsunuz. Birisi çıkıp internetten zehir alıp bir şüpheye dalmış. Bu ümmetin, Kur'an-ı Kerim'e bu ümmetin indiği o tarihten itibaren günümüze dek metin içinden çıkmamış olan görüşleri yayan birilerinin etkilendiğini görüyorsunuz. Yahut da tarih boyunca çok az yani parmak sayılarını geçmeyecek kadar dalalet ve sapıklık içinde olan kişilerin atmış olduğu görüşlerin tekrardan diriltilmeye, tekrardan ihya edilmeye, tekrardan yaşartılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Onun için insanoğlu Müslüman kimse Rabbine sürekli dua etmesi lazım. ve Sürekli kendisiyle mücadele etmesi lazım. Bu şehvat ve şubhat meselelerinde. Yani işte allah Teala kimisine bakıyorsunuz televizyonun karşısında geçirmiş dizi film seyrettiriyor. Kimisine bakıyorsunuz dışarıda orada burada kafelerde birileriyle oturtup birileriyle kaldırıyor. Kimilerini dediğim gibi orada burada bidat ehlini dinlettiriyor. Bunların hepsi allah Teala'nın kullana vermiş olduğu belalar, musibetler, imtihanlar. Rabbim zamdolsun. Bizler bu kalabalığın içinde, bu gürültünün içinde, bu hengamenin içinde sıyrılıp kendimize vakit ayırabiliyoruz. Yani bu çok önemli bir amel. Sürekli olması çok önemli. Çünkü karşılığında verilen mükafat çok büyük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizlere müjdelediği üzere. Yani ilim talebine, ilim talibine, talep eden, ilim talep eden kimselere denizdeki balık bile ne var diyor. İstiğfar eder. Allah'tan mağfiret diler. Yani denizdeki balıklar bile der ki Allah'ım sen falanca ne yap, affet, bağışla mağfiret et. İşte bunun için ilim talep etmek biraz zordur. Onda sürekli olmak, onda devamlı olmak, insanın kendini geliştirmesi, yetiştirmesi, kimi zaman Allah'ın kelamını alıp tefsirini okuması, kimi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuması, ilim ehlinin kitaplarını okumak uzun nefes isteyen bir yolculuktur bir günde bir gecede hasıl olacak, elde edilecek bir şey değildir. Ee, bizler de bunu müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bu yola sabreden, bu yola e, vaktini ayıran insanların e, sürekliliği çok az olduğunu görüyoruz. Ama elbette ki bunun karşılığında mükafat da o kadar büyük. Yani melekler bile ne yapar, diyor Aleyhisselatü Vesselam, kanatlarını ilim talebesine ne yapar, gerer. Evet. الشيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله يقول لك في بيته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلاما محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب القرب بها أتوسل ولكليهم قدر وفضل صاطع. لكن ما الصديق منه أفضل بلها قدر أكمشتك برادر مشتك وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أحدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبحا لما نبذ القرآن وراءه ve اِذَا اِسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ Evet. Şeyhülislam bin Temiyya Rahimahullah. Geçen hafta da başlanmıştık hatırlarsanız. Allah-u Teala'nın kelam sıfatıyla konuya giriyor. allah Teala'nın biliyorsunuz kelam sıfatı ezeli bir sıfatıdır. Ne demek ezeli bir sıfat? Ezelden beri bu sıfat ile Yüce Rabbimiz muttasıftır. Kelam sıfatı kemal bir sıfattır. Mükemmel olan bir sıfattır. Bizler için kelam sıfatı baktığımız zaman, insanlarda olan kelam sıfatı ise ne olabilir? Bazen eksiklikler ona isabet edebilir. Kanadığınız, bildiğiniz insanları görüyorsunuz. Belli bir yaşa geldikten sonra konuşmaları değişiyor. Değil mi? Ondan sonra tamamen konuşma sıfatını kaybedebiliyorlar. Ve aynı şekilde dünyaya geldiğimizde de ne yapmıyoruz? Annemizden doğduğumuz zaman konuşarak dünyaya gelmiyoruz. Değil mi? Belli bir Merhalelerden geçerek, süreçlerden geçerek, annemizin, babamızın, toplumumuzun konuştuğu dili ne yapıyoruz? Öğreniyoruz ve o dil ile konuşmaya başlıyoruz. Şeyhülislam ibn Taimiy rahimahullah diyor ki ve akul fil Qur'ani maça etbhi ayatuhu. Ben diyor, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın zikrettiği ayetlerde ne geliyorsa, ne zikrediyorsa onların aynısını ne yapıyorum, söylüyorum. Akul kelimesinin söylemek ve aynı zamanda itikat manasında olduğunu da ne yapmıştık? söylemiştik. Selef uleması "Equlu" derken yani "a'taqidu" hem söylüyorum dilimle hem de kalbimle buna ne yapıyorum? İtikat ediyorum, inanıyorum manasında. "Fa huvel kadimul munazzal" kadim kelimesinin e, aslında selef uleması tarafından kullanılmadığını Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in e, biliyorsunuz Allah Teala hakkında konuşurken bizler Ehli Sünnet ve'l Cemaat olarak bütün kaynağımız, bütün dayanağımız Kur'an ve sünnettir. Delillerdir. Delillerde hepinizin bildiği üzere hadiste de geldiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam en şey yani Allah Teala hakkında konuşurken ne diyoruz el evvel o nedir evveldir ilk'tir felesi kablik şey senden önce hiçbir şey yoktur bu entel ahiru sen ahirsin felesi badak şey senden sonra da hiçbir şey yoktur onun için Allah Teala ezeli'dir ve ebedidir onun isimleri sıfatları da böyledir. Nasıl ki zatı ezeli ve ebedidir. Onun bütün sıfatları da aleykumus selamu aleykumus selamu ve ebedidir. Yani allah Teala bütün sıfatları yok iken sonradan o sıfatlara elde etmiş, o sıfatları kazanmış değildir. Eğer böyle olsaydı bu onun hakkında ne olurdu? Bir naks yani bir eksiklik olurdu. Ama allah Teala ezelden beri ne yapmıştır? Bu sıfatlarla muttasif olmuştur. Bu sıfatlara da sıfatlanmıştır. Bu bakımdan Allah Teala'nın kelamına biz ne diyoruz? Zatî sıfatı diyoruz. Ezelden bu sıfat ile muttasif olduğu için onun bu sıfatına biz onun zatının sıfatı diyoruz. Aynı işitmesi gibi, görmesi gibi, değil mi? Geçen hafta bunlara değindik hatırlarsanız. Bunlar Allah Teala'nın zatî sıfatlarıdır. Bir de Allah Teala'nın fiili sıfatları var. Allah Teala'nın fiili sıfatları. Ne demek fiili sıfatları? Allah-u Teala dilediği zaman bu sıfatları ne yapar? Yapar. Mesela allah Teala meleklere ne diyor? İnni cailun fil ardi halife. Yani meleklerle konuştu allah Teala. Teala. Dedi ki, inni cailun fil ardi halife. Ey dedi melekler, ben yeryüzünde kendime ne yapıyorum? Yeryüzünde bir halife yaratıyorum. Melekler bunu istemediler aslında yani biz de, de sana tesbih ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Allah Teala meleklerle ve sonra Allah Teala Adem'i yarattı. Adem'le konuştu. dedi Adem'e "Uskun ente vezebuke el cenne. Sen ve ailen, sen ve hanımın nereye gidin yaşayın. Cennete gidin yaşayın." Demek ki Allah Teala'nın kelam sıfatı bu bakımdan da fiili bir sıfatı. Yani dilediği zaman Allah Teala ne var? Konuşur. Yani Allah Teala Adem ve Havva'ya Adem ve hanımına sen ve hanımın cennete gir konuşmasını yapmadan önce, bu sıfatını yapmadan, bu fiilli sıfatını yerine getirmeden, bu konuşma yapmadan önce meleklerle ne yaptı? Konuştu. Meleklerle konuştuğunda, meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde, henüz daha Adem ve Havva ile ne yapmamıştı? Konuşmamıştı. allah Teala meleklere bir halife yaratacağını, yeryüzünde bir insan yaratacağının haberini verdi, konuştu. Bu konuşmanın ardından Adem ve Havva'yı yarattı. Sonra Adem ve havayla ne yaptı? Allah-u allah Teala konuştu. Demek ki allah Teala'nın bu sıfatını dilemesine bağlı olarak gerçekleştirmesine de ne diyoruz? Onun fiili sıfatları diyoruz. Ama asıl itibariyle bu sıfat nedir? Ezeli bir sıfattır. Yani zatının sıfatıdır. Zati bir sıfattır. O zaman biz Allah-u Teala'nın sıfatlarını ikiye ayırabiliriz zatî sıfatlar ve fiili, fiili sıfatlar. Zatî sıfatların kaidesini, kuralını söylemiştik. Ne dedik? Allah Teala bununla muttasıftır. Ezelden muttasıftır. Ezelden muttasıftır. Ve Allah Teala'nın bunun zıttıyla, bunun aksiyle sıfatlanması, muttasıf olması imkansızdır. Mesela konuşmak dedik. Konuşmanın Konuşma sıfatının aksi nedir? Zıttı nedir? Dilsizlik. Hayır. Bak değil. Dilsizlik. Dilsizliktir. Evet. ne demek ona? Biz dilsiz diyoruz değil mi? Evet. İlim sıfatının aksi nedir? Zıttı nedir? Cahillik. Cahillik. Cahillik. Allah Teala bunların aksiyle ne olamaz? Yani ilimin aksi olan cahillikle konuşmanın aksi olan zıttı olan dilsizlikle muttasıf olamaz. Evet. <gülüyor> diyor ki Şeyh Hulusi i̇bn Teymiye Rahimahullah ve ekulu kâle Allahu Celle Celaluhu ben diyor akidemde Şeyh Hulusi i̇bn Teymiye Rahimahullah bizlere burada bir menheç bir usul, bir esas öğretiyor. Diyor ki ekulu yani konuştuğum zaman az sonra gelecek eşarilere ve maturilere diye verecek onun için eşariler ve maturilere Şeyh i̇bn Teymiye ile kendi hayatındayken de Vefat ettikten sonra da hala bugün de çok uğraş, uğraşmaktadırlar. Niye? Çünkü Şeyh Hüseyin Teymi onlara çok açık bir şekilde, net bir şekilde ne yapmış? E, Muvacee etmiş, yüz yüze gelmiş. Onların mezheplerinin, akidelerinin, itikadlarının, ehl ve sünnet vel cemaatin itikadı olmadığını, e, sahabelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı itikadın olmadığını beyan etmiş. Şimdi diyor ki Şeyh Hüseyin Teymi, Ben Akidemle alakalı konuştuğumuz zaman ne derim? Allahu Teala buyurdu ki. Allah Teala şu ayette şöyle dedi ki. Değil mi? Başka Vel Mustafa'l Hadi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa ne demek Mustafa? Ya, Safva. Neydi? Safva kökünden türemiş bir isim, ismi Yani istifa olunan. Ne demek istifa olunan? Seçilen seçilen insanlar arasından itiba olunan seçilen seçilmiş demek. Yani resul elçi. El hadi yol gösteren. Hidayet gösteren. Hidayete götüren yolu gösteren. Hatırlarsanız dersin ilk bölümünde, ilk dersinde açıklamıştık. Hidayet ikiye ayrılmaktaydı. Allah Teala diyor ki bir ayet-i kerimede peygamber hakkında, Aleyhissalatu vesselam hakkında inneke la tahdi Men sen sevdiğini, sen istediğini hidayete erdiremezsin. Başka bir ayette de diyor ki اِنَّكَ لَتَهْدِهِ ila siratim مُسْتَقِيمٍ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ne yaparsın? Sırat-ı müstakime dost oluyorlar, hidayet edersin. İlim ehli ne yapıyor? Hidayeti ikiye ayırıyor. Hidayeti ikiye ayırıyor. Birincisi, hidayetü tevfik. Kişiyi hidayete muvaffak kılmak. Kişiyi kalbine imanı sokmak, bunu Peygamber yapabilir mi? Yapamaz. Onun için Allah Taa ala diyor: Inne men ahbete. Sen sevdiğine hidayet veremez. Hidayetin ikinci kısmı hidayetul irşad, yol göstericilik. Değil mi? Cennete giden yolun abisi Aleyhisselatüsselam gösteriyor. Ebuzer ne diyor? Radya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her şeyin haberini verdi. Hatta gökyüzünde uçan kanat çırpman, kuştan dahi bize ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Haber verdi. Değil mi? Onunla alakalı, biz kuşlarla alakalı Allah Resulü'nün bize verdiği haberleri biliriz bu din hakkında. Hangisinin eti yenir? Hangisinin eti yenmez. Değil mi? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir vasfı da bir sıfatı da ne? El-Hadi Hidayete götüren yani hidayete götüren yolu insanlara beyan eden insanlara açıklayan Demek ki biz ehli sünnet vel cemaatin aslı, usulü, esası nedir? Kal Allah ve kale Resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm, biz ehl sünnet vel cemaat sahabenin yolundan giden insanlar öncelikle Şeyhülislam Hulusi Teymiye'nin Allah'ın kitabına bakarız. Daha sonradan da neye bakarız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakarız. Eğer bunlarda delil sabit ise Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Delil bunlarda Sabit ise bunun gereği olan itikada inanırız. Bu ümmetin selefi inandığı gibi. Ancak bidat ehli bidat ehli bunun aksine ne yapar? Aklı delillere hakim kılar. Önce bir şeye inanırlar. Burası çok önemli. İyi dinleyin. Önce bir şeye inanırlar. itikat ederler. O inandıkları şeyi ispat etmek için ona delil ararlar. Derler ki Selamun Aleyküm, Aleyküm selamu Allah-u Teala akılımız gereği arşının üzerinde olamaz. Yükseklerde yukarıda olamaz. Her yerde olur. Akıl derler, bunu gerektiriyor. Tabi, bunda da tartışılır. Kimin aklı? Mutezili adamın aklı mı? Cehmi adamın aklı mı? Yunan felsefecisinin aklı mı? Değil mi? Sahabenin aklı mı? Çölde yaşayan insanların aklı mı? Fıtrat üzere kalan, fıtratı bozulmamış, doğuştan itibaren fıtratını oynanmamış insanın aklı mı? Kimin aklı Diyorlar ki, aklımıza göre allah Teala ne olamaz? Yukarıda, yukarılarda, uluvda olamaz. Arşın üzerine istifa edemez. Şimdi ne yaptılar? Akide bir kuralı koydular. Kendilerine göre dayanak yok. Dayanak ne? Akıl. Bunun ardından nereye gidiyorlar? Kur'an'a ve sünnete giderek kendilerinin bu görüşünü destekleyecek deliller bulmaya çalışıyorlar. Deliller aramaya çalışıyorlar. Orada çok açık deliller bulamayacakları zaman nereye gidiyorlar? Hıristiyan bile olsa gidip Hıristiyan şairlerin sözlerine gidiyorlar. Arapça'da delil olmayacak çağda yaşamış olsa bile Aslı Arap olmasa bile Dini Müslüman olmasa, dini İslam olmasa bile gidip Hristiyan bir şairin sözünü Ne yapıyorlar? Alarak Önce itikat ettikleri şeye Delil olarak bunu zikrediyorlar. Şeyh Hulusi'nin temini de onları bundan vuruyor. Şimdi kelam sıfatında biliyorsunuz Bizler kelamı tarif ederken ne dedik? Kelam nedir? Hem lafızdır hem Manadır Hem lafızdır hem manadır. İkisi olmadan ne olmaz? Kelam olmaz. Yani bir insan namazda bir şey yapmak içinden geçirse diyelim ki Yusuf abi namazda içinden bir şeyler geçiriyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Aleyküm selam. Şöyle olacak, böyle olacak. Şunu şu şekilde yapacağım diyor. Onun bu içinden geçirdiği bu kelam dedikleri, içinden geçirdiği bu hadis nefs namazı bozar mı? Namazı bozmaz. Değil mi? Çünkü ne olmadı? Henüz bu daha kelam olmadı. Kelam olması için bunun ne olması lazım? Lafız. Lafız. olması lazım. Lafız olması lazım. Ama konuşsa namazda dese ki ben namazda birden daldı dedi namazdan sonra gideceğim arabayı otoparktan çıkaracağım oradan da eve gideceğim. Bunu konuştu. Namaz bozulur mu? Namaz bozulur. Çünkü ne oldu bu? Kelam oldu. Bu kelam oldu. Demek ki arkadaşlar kelam dendiği zaman ne olursa olsun kelam dendiğinde bir şeyin kelam olabilmesi için onun ne olması lazım? Bir manası olması lazım. Bir de sesvi lafzı olması lazım. Telaffuz olması lazım. Şimdi biz ehl-i sünnet cemaat olarak Allah'ın kelamının zati bir sıfat olduğunu söyledik ve aynı zamanda fiili bir sıfat olduğunu söyledik. Kelam denince bir şeyin kelam olabilmesi için ne olması lazım? Onun duyulması lazım, değil mi? Allah Teala ne diyor Musaya? Ben diyor seni seçtim ve anaktar tuke. Festeğe lima Yuh'a. Ben seni seçtim diyor ey Musa. Festeğe lima Yuh'a. Sana söyleyeceğim, sana vahyedeceğim şeyleri ne yapıyor Allah Teala? İşit. İşit, dinle. Demek ki Allah Teala'nın kelamı, konuşması nasıl bir konuşma? İşitilen bir konuşma. Duyulan bir konuşma. Ses. ses, yani ses. Allah Teala sesiyle konuşmuştur. Kıyamet günü de Allah Teala Adem'e çağıracak. Hadiste sahih hadis. Ne diyecek? Allah Teala diyor ki Peygamber Aleyhisselam, Allah Teala diyor yunadi bir saut. Sesiyle ne yapacak Allah Teala? Seslenecek. Demek ki Allah Teala'nın konuşması hakiki bir konuşma. Ama biz bunun keyfiyetini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Allah Teala'nın sesini kim duydu? Peygamber. Bütün peygamberler değil. Mustafa. Musa Mustafa. duydu. Başka? İbrahim. İbrahim. Başka? Peygamber selamünaleykümüsselam. Bunların üçü duydu. Adem Allah Teala Adem'e sesleniyor ve Adem duyuyor. ama bunların dışındaki peygamberler ne olmadı? Allah Teala onlarla sesiyle bu şekilde konuşmadı. Demek ki kelam kelam olabilmesi için hem lafız hem mana olması lazım. Duyulan bir kelam olması lazım. Biz böyle inanıyoruz. Ve aynı şekilde ses dedik ve aynı şekilde harf. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kur'an-ı Kerimle alakalı onun diyor her bir harfi nedir? On sevaptır. Elif, lam, min bir harftir demiyorum diyor Reset mesela. Elif'un bir harf bir harftir. Lam bir harftir. Min bir harftir. Şimdi biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak ne yapıyoruz? Bu şekilde iman ediyoruz, inanıyoruz. allah Teala'nın kelamı hakiki bir kelamıdır. O konuşmuştur. Ve onun konuşmasını Cebrail duymuştur. Peygamberlerden bazıları duymuştur. Değil mi? Kur'an'ı aynı şekilde Cebrail allah Teala'dan duyarak ne yapmıştır? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirmiştir. Allah'ın kelamını, duyduğu kelamını Peygamber aleyhissalatü vesselam bırakmıştır. Şimdi ne diyor? Tabi yani Allah'ın kelamıyla alakalı bir sürü fırkalar, mezhepler var. Cehmi'ler var, muhtecizler var. Değil mi? Maturidiler var, eşariler var. Ne diyor eşariler, maturidiler? Şeyhülislam İbni Teymi de onlara vuruyor burada. Diyorlar ki kelam Şimdi Maturri ve Eşarar dedi ki arada sıkışmış. Ne Cemiler gibi inkar ediyorlar. Ne de Ehl-i ve Cemaat gibi olduğu şekliyle ispat ediyorlar. Diyorlar ki evet allah Teala'nın kelamı vardır. Tamam. Peki bu nasıl bir kelamdır? Diyorlar ki allah Teala hadis-ün nefs diyorlar. Yani. İçinden uyarladığı, dışa vurmadığı, duyulmayan, telaffuz edilmeyen bir kelamdır. Diyorlar bu allah Teala bu kelamı ne yaptı? Cebrail'e bıraktı. Topluca. Cebrail de bu kelamı aldı. Peygamberimize ne yaptı? İfade etti. Yani peygamberimize gelen bu Kur'an Allahu Teala'nın konuştuğu, telaffuz ettiği, Cebrail'in duyduğu Kur'an değil. Ne diyorlar onlar? Cebrail'in Allahu Teala'dan aldığı, Allahu Teala bıraktı ona. Duymadı Cebrail. Çünkü Allah'ın kelamı ne olmaz, duyulmaz. Onlara göre. Ee, Cebrail de, Cebrail e Cebrailde bırak Cebrail'e bıraktığı bu kelamı Cebrail aldı peygamberler yaptı hikaye etti da onun ibaresi ifade etti Peki diyoruz ki onlara sizin deliliniz ne? Ey eşariler, ey Maturidiler siz ne yaptınız? Aklınız gereyince Allahu Teala'nın kelamına bir mana veriyorsunuz. Bir tarif Allahu Teala'nın kelamına inanırken kendinize göre bir tarif yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki kelam nedir? İlla dışa vurmasına gerek yok. Telaffuz edilmesine gerek yok. Sesle duyulmasına gerek yok. Diyorsunuz. Deliliniz ne? Diyor ki delilimiz, bakın Kur'an demiyorlar. Sünnet demiyorlar. Ne sizin deliliniz? Diyorlar ki Şair El-Aktal. Kim bu El-Aktal arkadaşlar? El-Aktal bu adamın adı Gıyaz İbn-i Salt i̇bn Tarika. Bu adam Aslı Arap olmayan Aslı Arap olmayan Şam bölgesinde e, Arapların yanında bırakılan, yetişen, büyüyen bir adam. Bir Arap kabilenin yanında yetişiyor. Bu kabile Beni Cusum i̇bn Bekir et-Taglubiyye kabilesi. Bu kabile diyorlar ki tarihçiler, Hıristiyan bir kabile. Müslüman bir kabile değil yani. E bu El-Ahtal, peki ne demiş? El-Ahtal demiş ki kelamın tarifini yaparken onun bir şiir şeyi var, manzumesi var ki onun olup olmadığında da problemler var yani. Onun divanında mı değil mi? Onun mu değil mi? Burada da problem var. O demiş ki "Güya hmm. innel kelamu fel fil fuadi fe lisanu fu adi Demiş ki aklan. Kelam demiş, kalpte olan şeydir. Şimdi yani Eş'ariler, Maturidiler şimdi kendi Allah'ın kelamıyla ile ilgili olan inanışlarına destek arıyorlar ya. Nedir kelam? Akdal diyor ki Hristiyan şair. Kelam insanın kalbinde olan, içinden geçirdiği şeydir. Yani konuşmasa da içinden geçene ne denir? İçinden. Kelam denir. Bu şiire göre. Bu inna lisanu ancak dil konuştuğu zaman bu kelamı ancak o içte olan asıl olan kelama ne olur? Nefizdir. Delil olur. Delil. Halbuki yani yoksa şey değildir. Dilin konuşması kelam değildir diyor. aktar Dilin konuşması sadece kalpte içeride geçen içeride olan kelamın nedir? Delilidir. Onu artık ne yapmıştır? Dışa vurmuştur. Ama Halvihir diyor, kelam nerededir? İçerdedir diyor. Tabi istiva meselesinde de gelecek. İstiva meselesinde de çerçevecez. Esriler, ve maaturiler de diyoruz ki istiva. Arapça hangi manalara gelir? Diyor ki istiva. Arapçada yükselmek, değil mi? Suud etmek, üstüne çıkmak, yukarıda olmak anlamlarına gelir. Tamam. Bir de diyorlar ki ele geçirmek anlamına gelir. Diyoruz ki biz esrilerde maaturlere. Yani ele geçirmek, istevla kelimesini nereden duydunuz? Hangi Arap konuşmuş bunu? Diyorlar ki kim? El-Ahtal konuşmuş. Kim bu Ahtal? Dediğimiz gibi Hıristiyen bir adam. Şimdi konumuz Allah'ın kelamı konusu. Olduğu için burada sınırlı kalalım. Önümüzdeki hafta zaten Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda e, ne yapacağız? E, i̇stiva meselesine değineceğiz. Şimdi ehl Sünnet-i Cemaat diyor ki Eş'ari ve Maturidlere ve bunların hocalarına Bunları önce olmuş kimselere Diyor ki el akl bir kere Arap değildir. İkincisi Hristiyandır ve Hristiyanlarda biliyorsunuz Allah'ın kelamı meselesinde ne var? Çok büyük problemler var. Yani onlar Hazreti İsa'yı ne yapıyorlar? Allah'ın bir kelamıyla yaratılmış bir mahluk olduğuna inanmıyorlar. Onlar bizati Allah Teala'nın gibi bir ilah olduğuna inanıyorlar, değil mi? Hazreti İsa'nın biz ne diyoruz? allah Teala'nın kelimesiyle, emriyle, ol emriyle ne oldu Hazreti İsa? Oldu. Dünyaya geldi. Ve aynı şekilde dediğimiz gibi bu Eş'ari ve Maturidler allah Teala'nın kitabındaki sarı ayetleri bırakıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki hadisleri bırakıp nereye gidiyorlar? Aleyküm selam, selam. bir şaire gidip akidelerini, dinlerini alıyorlar. Şimdi siz bunların Bunların e, muasırları, çağdaşları da aynı şeyi söylüyor. Böyle internet sitelerinde kendilerine sorular sorulduğunda dendiğinde işte kabir azabı var mıdır? Diyor ki yoktur kabir azabı. Niye yoktur kabir azabı? Diyor ki hadisler var ama hadisler, ahat hadislerle yani mütevatir olmayan hadislerle ne olmaz diyorlar? Akide ispat edilmez. Yani Akide ile alakalı bir şey ispat edeceksek diyorlar bunlar. O hadislerin ne olması lazım? mütavatir olması lazım. Sahi değil. Yani o zaten sahih, it ittifak ettik. Mütevatir. Yani oldukça fazla sayıda bir bir topluluğun başka bir topluluktan yalan söylememe ittifakı, yalan söylememe ihtimalinin ortadan olmadığı bir şekilde rivayetine biz ne diyoruz? Mütevatir diyoruz. Yani 50 kişi, 60 kişi rivayet ediyor. Diyorlar ki vatan caddesinde Tarih'te da yangın çıktı. Bize o 50 kişiden duyan insan 50 kişi, 60 kişi rivayet ediyor. O 60 kişi rivayet ediyor. Biz buna ne diyoruz? Tamam. Mütevatir diyoruz. Dedik ya, eğer heva ve heves insanın önünde olursa insan ne yapar arkadaşlar? Akidesini Hıristiyan'dan da alır. Değil mi? Yunan'dan da alır. Hindistan'dan da alır. Budist'ten de alır. Da alır da alır. Allah'ın Allah'ın resulünün kelamı olduğu zaman Bakarsın ki ne diyorlar? Bu ahad haberdir. Mütevâtır değil böyle 60 70 kişiden değil. 3 tane, 5 tane ravilerle geldiği için sahabeden bir kişi duymuş, iki kişi duymuş, ondan 3 kişi duymuş, 5 kişi duymuş. Sahih olsa bile, Buhari'de olsa bile ne yapıyoruz diyorlar? Bunu almıyoruz. Niye almıyorsunuz? Çünkü bu ahad haberdir. E peki Ahtal'ın sözü? E yani Ahtal'ın sözünü istiva meselesinde alıyorsunuz. Ama istiva meselesinde Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala gecenin üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Cariyeye, kadına, Allah nerede kadının da parmağıyla işaret etmesi istiva meselesinde ayetleri tahrif ettiniz. Kendinizin tevil deyimiyle. Hadisleri de hangi deli şeyle, bahaneyle bıraktınız? ah haber bahanesiyle. Peki, yerine koyduğunuz? Yerine bir tane adamın, hıristiyan olan bir adamın şiirini koydunuz. Öbür taraftan ahat, haber delil, ahat haberler, ahat hadisler delil değildir derken, bu taraftan kalktınız, bir tane adamın söylediği şiiri delil olarak ortaya koydunuz ve akidenizi bunun üzerine bina ettiniz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani Kur'an ve sünnette o kadar çok deliller var ki, kelam lafızla olur, kelam dil ile olur. Mesela Buharı'daki son hadis, Buhari'nin rivayet etmiş olduğu son hadisi nedir? <Sessizlik> nedir Buhari'nin son hadisi? Kelimetani Hafifetani Alellisan Dile çok hafif gelen diyor Aleyhisselam. iki kelime vardır. Yani buradaki kelimenin kelimenin izafesi nispeti neye yapılmış? Dile yapılmış. Yani dil ile söylenmeden kele, kelime ne olmaz? Kelime olmaz. Evet. <gülüyor> diyor ki şeyi söyledi Temir Rahimallah. Ve Aklu, Kâl, Kâl Allahu Jel Jelaluhu. Jel Jelaluhu demek arkadaşlar, ne demek? Azim demek, Taazim, Yüze. Allah Azze ve Celle'nin diyor, söylediğini söylerim. Al Mustafa el Had'i, az önce açıkladık ve seçtiği, gönderdiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerini söyledi. Ve <gülüyor> la Ne diyor Şeyh ve ne yapmam? Tevil te yapmam. Ne demek tevil? <gülüyor> tevil ne demek arkadaşlar? Tevilin üç tane manası var. Bugün tevil dendiği zaman üç tane manası var. Bunların ikisi Selef döneminden itibaren ilk çağladığından itibaren bilinen manası. Üçüncü manası ki bugün tevil dendiğinde ilk akla gelen de o selefin bilmediği bir mana. Sonradan ortaya çıkarılan, sonradan ihtidas edilen bir manam. Ve bu manayı bu manadaki tevili ne için ihtisas etmişler? Ne için ortaya atmışlar? Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını ne yapmak için? Tahrif etmek için, inkar etmek için. Şimdi tevilin ilk manası arkadaşlar bir şeyin oluruna varması, olacağı yere ne yapması? ulaşması. Mesela Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam Kardeşleri gelince, babası gelince Değil mi? Ona secde edince Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Kale ya ebeti Hada Tevilu ruyaya. Ey babacığım bu benim Rüyamın, rüyamın neyidir? Tevvilidir. Yani no, te, rüyamın gerçekleşmesi. Rüyamın gerçekleşmesi. Yani bir şeyin gerçekleşmesine olacağı yere ulaşmasına ne, ne deniyor Arapçada? <gülüyor> Tevil deniyor. Onun için Ali İmran Suresindeki Tevil'in geçtiği ayeti ve mâ illallah deyip durursak buradaki tevilin manası ne? İşin neticesi. İşin sonucunu Allah'tan başka kimse bilmez. bilmez. Ama şöyle okursak ayeti ve durursak "Ve ma ya'lemu te'vilahu illa Allah" el-rasihun. el ilm İlimde rasih olan. Derinleşmiş. ilimde derinleşmiş olanlar ve Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir diye durursak buradaki tevilin manasını, tefsiri, açıklaması. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İbn Abbas'a nasıl dua ediyor? Allahumme alimhu. Allah'ım ona neyi öğret? Tevil'i öğret. Yani Kur'an'ın neyini? Tefsirini öğret. Demek ki Alime Suresi'ni yapmış olduğumuz vakıfa göre ne demek vakıf? Duruşumuza göre, oradaki o ayetteki duruşum, durduğumuz lafza göre mana değişir. Ve ma ya'lemu tevil'e hu illallah dersek buradaki tevil'in manası ney? İşin neticesi, sonuçlanması. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. وَمَا يَعْلَمُ illa اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde rusuk etmiş, derinleşmiş olanlar, Allah ve derinleşmiş olanlar dersek, buradaki tevilin manası Tefsir. Tefsirini Allah bilir ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, amcası İbn Abbas'a nasıl dua ediyor? Allah'ım ona niye öğret? Tevili öğret. Biliyorsunuz taberi tefsiri var. Açın. Taberi tefsirini. Orada taberi tefsirinde selam aleyküm, aleyküm, selam. aleyküm selam. Taberi tefsirinde İmam Taberi'nin bu ayetin tevili şöyledir dediğini görüyorsunuz. Bu ayetin tevili şu şekildedir diyor mesela. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hangi manada kullanıyor İmam Taberi bu tevil kelimesini? Tefsir. Tefsir. Evet arkadaşlar, tevil dendiğinde Selef döneminde bu iki mana biliniyordu. Kim söyleyecek o iki manayı bize? Netice, i̇şin neticesi, neticesi işin tefsir. vardığı nokta. İkincisi? Tehsil. Tehsil. Daha sonradan tevil'e başka bir mana daha yüklendi. Nedir o arkadaşlar? Lafzın, bir kelimenin taşıdığı manadan çıkartıp başka, başka bir, manada. bir ipucuyla, bir delil ile başka bir manaya ne yapmak? Onu taşımak, hamletmek. Aslında buna denmez. Buna da ne denir aslında? Buna, hayır, hayır. Yani Bir şeyin karineyle, bir şeyin ipucuyla, o manaya geldiğini gösteren o ipucuyla taşınmasına ne denir? Ona da mana, zahir mana denir. Ona da zahir mana denir arkadaşlar. Yani bizler Diyoruz ki mesela gidiyor. Türkçeden bir örnek verelim daha iyi anlayın. Gidiyor. Gitmek dendiği zaman, insanın gitmesi dendiği zaman insanın yürümesi, ayaklarıyla ne yapması anlaşılıyor? Hareket etmesi anlaşılıyor değil mi? Ama gemi gidiyor dediğimiz zaman geminin suyun üzerinde ne olması anlaşılıyor? Akması. Bunların ikisi de nedir arkadaşlar? Zahir manadır. Zahir. Manadır. Gemiye nispet edildiği zaman gemiye yakışır bir şekilde gitme akla gelir. İnsana nispet edildiği zaman ne olur? İnsana yakışır bir şekilde bir mana akla gelir. Onun için bunların her ikisi de nedir? Zahir manadır. Tabi bidat, bidat ehli bu tevil kelimesini ne için kullanıyor? Tevil kelimesini ne için kullanıyor arkadaşlar? Tamam. Allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını tahrip etmek için. Diyorlar ki Allah Teala'nın gazabı, öfkelenmesi, gazap etmesi. Allah Teala'nın iki eli, Allah Teala'nın iki gözü. Bunların hepsi nedir? Zahir olan manalar nedir? İki gözden zaman göz. İki elden zaman iki el. Diyor ki bunlardan diyor aklımıza gelen şey nedir? İnsanın gözüdür, insanın elidir. O zaman ne yapacağız biz bunları? Başka bir yere çekeceğiz. İki el derken ne diyeceğiz diyorlar? Allah'ın iki kudreti diyeceğiz diyorlar. E böylece ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın kendine layık olan, biz geçen hafta bazı kaideler kurallar söyledik hatırlarsanız. O kaideleri muhakkak dinlemeniz lazım, öğrenmeniz lazım. Bilmeniz lazım ki bu konularda kafanız karışmasın. Allah-u Teala'nın kendine layık nasıl işitmesi varsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, kendine layık bir şekilde Allah-u Teala ne yapar? Gazap eder. Kendine layık bir şekilde iki tane eli vardır. Nasıldır eli vardır diye sorulduğunda ne deriz? Nasıl bir zatı vardır o zaman? Nasıl görür? Nasıl işitir? Nasıl ki bunların cevabını bilmiyoruz? Nasıl görür? Nasıl işitir? Nasıl bir zatı vardır? Bunları bilmiyorsak nasıl iki tane elinin olduğunda ne yapmayız biz? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Anladık mı arkadaşlar? Neye düşmeyiz? Bu tevhile düşmeyiz. Şeyh Hulusi Mütemir'in kastettiği tevil bu. Üçüncü mana. dedim ki diyor. Fe akulü kalallahu celle celaluhu ve Mustafa'yı hadi ve la Kesinlikle ne yapmam? Sizin zikrettiğiniz manada lafzı geldiği manadan çıkartıp da başka bir yere ne yapmam? Hamletmem. Bu şekilde tevil yaparak tahrif etmem. Tahrif etmem. İmam Malik'e soruluyor Allah Teala nasıl arşına istiva etti? Ne diyor İmam Malik? Al i̇stiva ne diyor? Malumdur. Lum. Ma ma i̇stiva malum. Biliniyor. Arapça'da, Arap dilinde istiva biliniyor. Değil allah mi? Vel keyf Meçhul. Nasıl olduğu meçhul. allah, allah Teala'nın zatının nasıl olduğunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. İşitmesi nasıl işitir? Bilir miyiz? Bilemeyiz. Görmesi nasıl görür? Bilir miyiz? Bilemeyiz. Bunların hepsi meçhuldür. Diyor ki, İmam-ı diyor ardından bu konuyla alakalı. Yani keyfiyetle alakalı. Soru sormakta nedir? Bidattir. Bidattir. Bunu ardına düşemezsin. İsim sıfatlar konusunda keyfiyete düşemezsin. Teşbihe düşemezsin. Tahrife düşemezsin. düşemezsin. Taatile düşemezsin. Evet. Diyor ki ve uridu uhdetha Afan ve cemii sıfatı umir ruha. Bütün diyor sıfatlarla alakalı allah Teala'nın kitabında gelen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evet. hadislerinde gelen bütün diyor sıfatlarla alakalı ayetleri ve delillerini abarım Umir ruha. Geldiği gibi kabul ederim. Hakkan kemâ nekalet tirâzul evvelu. Tirazul evvelu ilk nesil. Kim onlar? <Sessizlik> Sahabeler. Selefi salihin gibi yaparım diyor. Yani şey olursa tebiye diyor ki ben 700. yüzyılda yaşamış bir adamım. Çünkü biliyorsunuz Şeyhülislam imtiyazı rahim Oğla, yani hayatının birçok mahkemelerde ve hapishanelerde geçti. Konu ney? Hırsızlık mı? Hayır. Konu bunlar, bu meseleler. Mahturlar ve eşlerler güçlenmişler, kuvvetlenmişler, muhtezil güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Habire Şeyhülislam yönetim yöneticilere, o dönemin hakimlerine ne yapıyorlar? Şikayet ediyorlar. Tutup Şeyhülislam imtiyazı nereye getiriyorlar? Sürekli mahkemeye getiriyor, hapishaneye getiriyor. Sanki Şeyhülislam imtiyazı durmuş da. Rüyasında görmüş de Yunan felsefesini okumuş da bu görüşleri ortaya atmış sanki. Öyle bir şey yok. Ne diyor Şeyh Hulusi Sallim Allah? Bunları diyor ben kendimden, bunları ben kendi kafamdan uydurmadım. Diyor ki bunları aynı ettirazul evvelu ilk, ilk, ilk ee, nesil sahabelerin, selefi salihinin söylediği gibi söylüyorum. Ve ehl sünnet ve cemaatin görüşü de budur diyorum diyor Şeyh Hulusi Ve bunun için yıllarca hapiste kalmış arkadaşlar. Allah Teala aşkın üzerinde dediği için, Allah Teala yukarıda dediği için, Allah Teala'nın kelamı hakikidir. Allah Teala'nın kelamını bazı peygamberler Allah Teala konuştuğunda duymuştur, işitmiştir. Dediği için dediği için dediği için Şeyhulislam Üntemir yıllarca hapiste kalmış. Diyor ki ve aruddu uhdetha ila Ben diyor bu rivayetlerin, bu ayetlerin ve hadislerin bana yapan, nakil yapan insanlara bırakıyorum. Bunları kim nakil yaptı bize? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Ondan sonra gelen tabi'in. Ondan sonra tabi'in. Ve bu ayetleri ve bu hadisleri ben Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili olan ayet hadisleri sorumluluğunu, hükümlülüğünü kime bırakıyorum? Sahabe'ye bırakıyorum, tabi'ine bırakıyorum. Onlardan geldi bize bu din. Ve aynı şekilde bu ayetleri, hadisleri, bu delilleri Takayyul edilecek, edilecek, insanın aklına gelecek her türlü teşbihten, tekkiften de ne yapıyorum? Koruyorum, uzak tutuyorum. Dedi ki arkadaşlar, insan ellendiği zaman, insan gözlendiği zaman ne anlıyor, ne aklına geliyor? Hemen bir insan gözü, hemen bir insan eli geliyor. Şeyhülislam diyor ki hayır, bundan da ne yapıyorum ben onları? Koruyorum. İnsanın gözü dediği zaman, senin aklına insan gözü gelmesi lazım. Devenin gözü dediği zaman, Devenin gözü gelmesi lazım. Karıncanın gözü dendiği zaman karıncanın gözü gelmesi lazım. Teşbihten ne yapıyoruz? Kaçıyoruz, temsilden kaçıyoruz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e diyor ki ke şey, Onun bir misli, onun bir benzeri yoktur. <gülüyor> ve Allah Teala işitendir ve görendir. Kendine layık bir şekilde işitir, kendine layık bir şekilde görür. Kubhann men nebada'l Kur'an yazıklar olsun diyor Kur'an'ı arkasına bırakanlar. Kur'an'ı arkasına bırakanlar yazıklar olsun. Ve iztaddalle yekulu qala'l ahtalu. Çünkü bunlar delil olarak getirdiklerinde ne derler? Qala'l <gülüyor> ahtalu. Ahtal dedi ki derler. Dersin başında anlattık Ahtal kim olduğunu. Bunlara yazıklar olsun diyor Şeyhülislam Semtani. Vay onların haline diyor. Vay onların haline diyor. Niye? Çünkü onlar konuştuğu zaman ne derler? قال الاختل اختل Burada kalalım. Subhanekallahumme